Enfal Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.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 Onların Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelirse, bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kâfirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kâfirlerle karşılaştığınız zaman, sakın onlara arkanızı dönmeyin.